lar. İyi akşamlar. İngilizce eğitim bölümünün webinar seminerinin ilkindeyiz. Çok heyecanlı çünkü evet ilk seminer ama daha heyecanlısı. Çok değerli, çok sevgili hocam Profesör Doktor Mustafa Özbilgilik konumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. Biraz beklettik. Ne olur kusura bakmayın. Öyle demek. <gülüyor> teşekkürler. Geç olsun güç olmasın. Evet Bir, hocam çok sağ olun ince davetiniz için. Estağfurullah. Ee, teşekkürler. Ee, Söyle TV'nizin ilkine katılmış olmak da ayrıca güzel benim için. Çok teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim hatta. Ee, teşekkürler. Pandemiye rağmen. <gülüyor> Harika. Çünkü e, evde güzel vakit geçiriyorsunuz. Ben takip ediyorum hocam. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zaman? Zaman e, aslında eski oranda bir fark yok. Yalnızca uluslararası seyahat sıkıntısı var ve arkadaşlarımı göremiyorum. Dışarıda yeme içme işte sohbet kesildi ama e, zaten evden çalışıyordum genellikle. Araştırmalarımın çoğunu e, burada yapıyordum. İşte şeylere gitmek için, işte araştırma görüşmeleri için, telefon falan kullanıyoruz. Her şey şu anda biraz e, internet bağımlısı haline geldik. Onun evet. dışında ama ev hayatı güzel. Güzel, süper, harika. Şimdi e, bu zamanda Bizim yani çevreden, benim akademisyen arkadaşlarımdan, tanıdıklardan duyduğum kadarıyla biraz böyle bölündüler. Bazıları diyor ki bir şey üretemiyoruz, çalışamıyoruz, içimizden gelmiyor, motivasyonu bulmuyoruz. O yüzden başka şeylerle ilgileniyoruz. Bazıları da aman Allah'ım arka arkaya makaleler, kitaplar, canalar çalışıyorlar. Ben sizin hangi tarafta olduğunuzu aşağı yukarı zaten biliyorum da. E, söyler misiniz siz hangi taraftasınız? Ben aslında o ikisinin arasındayım. Çünkü... E bu süreçte akıl ve beden sağlığını korumaya çalışıyorum öncelikle. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Yani e, e, sosyal mesafe, sosyal izolasyona çok kolay dönüşebiliyor. Evet. Sosyal dışlanmaya. Evet. Onun için e, akıl sağlığını korumaya yönelik şeyler yapıyorum. İşte işime sarılıyorum. Yani o insanların da aslında işlerine sarılması bundandır. Ve yapacak şeyler yaratıyorum kendime. Gereksiz gereksiz. Mesela bulaşık makinesine bulaşıkları doldurmadan önce yıkamak gibi. <gülüyor> o ben de başladı Arkadaşı, hocam. Işte, da bir tane salatalık yetiştiriyorum. Oo, Benim o, o karantina salatalığım. Karantina boyunca o boya geldi. <gülüyor> Spor da devam ediyor hocam. Spor da yapıyorsunuz. Spor yapıyorum. Spor zaten e, beden sağlığı için önemli. Çok fazla evde kaldığım için tek öğüne indirdim e, yemeğimi. Koşamıyorum artık dışarı çıkıp. Çünkü bir saat dışarıda kalmamız izin veriyorlar ama onda da strese giriyorum. Çünkü gittiğim parkta da diğer insanlarla o mesafeyi ayarlayarak koşmak zor. Sormayın, evet. Böyle bir durum. Ne kadar uzayacak, ne kadar sürecek herhangi bir şey var mı? Henüz belli değil. Dün... E, Boris Johnson açıklama yaptı. Ee, uzayabilir dedi ama aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak da bitmesini istiyorlar. Ee, haberlerden uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla spekülasyon var. Çok, hem de nasıl? Biraz da patlısız haberler de alıyoruz tabii. O da can sıkıyor. Dolayısıyla iyi yapıyorsunuz hocam. Bizim bugünkü bir araya gelişimiz tabii hem sizi gördük. O çok hoş. Çok mutluyuz okulunda. Bir de Biliyorsunuz biraz şu yayınlarla ilgili konuşalım. İşte pandemi öncesi, pandemi sonrası e, nereye gidiyor, neler yapılıyor. E, sizin çok değerli e, eserleriniz var, editörlük tecrübeleriniz var. Ben tabii uzun uzun anlatmayacağım ama hani şunlardan bahsetmeden de geçemeyeceğim. Özellikle bu baş editörlüğünüz, e, European Management Review'da, British Journal of Management'da, Efendim, Gender Work Organization ki ben çok severek takip ediyorum. Orada yardımcı editörlüğünüz var, Yarın, yayın kurulu üyetlerimiz var. Epey uzun zamandır editörlük e, deneyiminiz, tecrübeniz var. Ben öncelikle e, şöyle 2020'lere pandemi öncesine doğru gelirken başladığınız süreçten bu yana nasıl e, değişti? Yani eserler, içerikleri, konuları, yazım biçimleri vurguladıkları hususlar şöyle bir genel değerlendirmesini pandemiye kadar nasıl evrildi alabilir miyim sizden? Ne Aslında um, Akademi Yelp konferansları toplantılarına bakarsak orada bunun um, ilk işaretleri verilmişti işte um, e, küresel sorunlar küresel sorunlar ön plana çıkmaya başladı yönetim organizasyon alanında Küresel sorunlar derken bunlar çevre sorunları, göç, sağlık sorunları, eğitimde sorunlar, liderlik sorunları. Ve um, Academy of Management Kongresi toplantısında um, bunlara daha önem veren çalışmalar yapmamız gerektiği vurgulanmıştı. Ben oradan çok um, um, mutlu ayrılmıştım o toplantıdan. Bundan iki sene önce. Evet. Um, o zamandan bu zamana yine Avrupa Birliği'nde yine şeye bakarsak European Academy of Management, Avrupa Akademisi benzer çağrılar yaptı. Yönetim organizasyon alanında şöyle bir sorun var. Bazen kariyer amaçlı çalışma yapılıyor. Kariyer amaçlı çalışma yaptığınca bir değer çerçevesinde yapılmıyor. Bundan 10 sene önce bir yazı yazmıştım, şeyde yayınlandı. Academy of Management, Learning and Education'da itibarla anlam arasındaki fark çalışmalarda. Bazı çalışmaları itibar edinmek için yazıyoruz. Evet. Bazıları da anlamlı ve etkili olduğu için ben o ikinci grupta olmayı seviyorum. Yani evet. itibar edinmeye yönelik çalışmalar yaparak itibar edinmek e, pek de mümkün görünmüyor gelecekte. Çünkü şimdiye kadar bu Sabun köpüğü gibi spekülatif köpük köpük devam etti. Peki köpük çalışmalar yerini buldu mu? Yani itibara yönelik çalışmalar da yerini buldu ama galiba değil mi? Yayınlandılar. Yayınlandılar ama onların o sahanın azalacağını umuyorum. Çünkü birkaç tane inisiyatif var. Etik alan gelişmeye başladı. Yönetim <gülüyor> organizasyon alanında. Etik perspektif gelişiyor. Dolayısıyla ee, bu anlamlı çalışmaların ve yaygın etkisi yüksek çalışmaların, yaygın etkinliği yüksek çalışmaların daha fazla ulaşacağını umuyorum ben. Ben hep biraz umut dolu bir insanım. Sarkazmama bakmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> o, da, o, o da güzel bir özelliğiniz. Ben seviyorum o özelliğinizi. <gülüyor> ama e, umut e, güzel bir uçak özellikle bu dönemde. Kesinlikle. Ee, Birçok e, alan aslında Pandemiyle ilgili araştırma yapmaya başladık. Sırf yönetim organizasyonu alanında değil, yönetim organizasyon alanında mesela şu anda çok sayıda fon var. Büyük kısıtlar vardı fon almamız için, uluslararası evet. fonlarda. Hepsi COVID üzerine şu anda fon veriyor. Ve fonların başvuru süreçleri, değerlendirme süreçleri de hızlandı. Hı hı. Yani aslında olumlu şeylere de neden oldu COVID. Gerçekten yaşayan bir konuda... Araştırma yapma fırsatları doğdu. Ama bu konudaki araştırmalara da baktım. Onların biraz da hem derinliğini hem de zenginliğini artırmak gerekecek. Çok elle tutulur araştırmalarda yok maalesef. Birkaç evet. tane ulusal çalışma var yönetim evet. organizasyon alanında ama yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela Britanya'da akademisyenleri nasıl etkilediğine yönelik. Şu ana kadar toplanmış 2000 kişilik bir data seti var, bir arkadaşın hazırladığı. Benzer çalışmalar çok var değişik sektörlerde. Ee, peki bu sosyal mesafe durumunu da dikkate alacak olursak, e, nitel çalışmayı sevenler ne yapacaklar, ne, yapacaklar, ne öneriyorsunuz, nasıl olacak? NİTEL belki biraz daha kolay olur da. Nitel çalışma aslında e, zaten geliştirmeye başlamıştı pandemiden önce de. Evet. Mesela netnografi. Iı, evet. İnternet üzerinden yapılan etnografi yaygınlaştı. Ha. En son ıı, ben Küçük Altan ve Arzu Açar'la biz akademik yalakalık çalışması yaptık mesela. Evet, biliyorum onu. Evet. Evet. Onu ha. internet üzerinden yaptık. Soru formları oluşturduk ve niteldi, nicel değildi. Yani keyif evet. zorlamadık insanları. Ee, Likert scale veya evet. Likert ölçeği veya seçime zorlamadık. Hikayelerini anlatmalarını istedik. Sonuçta hı hı. elimizde böylece e, bayağı zengin, nitel veri oldu. Vakamam. Onda da bir çalışma yapıyoruz, el alem ne der diye. Onda da nitel ve nicel veri toplayacağız. Ya Aslında e, durumu uygun çalışmalar yapmak mümkün. Telefon kullanılabilir mesela. Uzun Böyle kullanılabilir bir... mesela değil mi hocam? <gülüyor> Evet. evet. Hatta ben bir çalışmamda e, katılımcılardan o çalışma kurgusuna yönelik fotoğraflar çekmelerini istemiştim. Hı. O da mümkün. Foto evet. alistasyon yapılabilir. Fotoğraf analizi yapılabilir. Evet. Ama belki hani odak grup, yok odak grup da yapılabilir. Gene artık teknoloji buna imkan tanıyor, Aynı. değil mi? Demekle. Bayağı e, büyük sınıfları bile Zoom üzerinden yapıyoruz mecburen. Evet, evet, evet öyle oldu. Ee, bir başka e, süreç tabii dediğiniz noktayı biz de kendi aramızda dönem dönem tartışıyoruz. Yani nicelliği mi? işte belli bir puanı e, tutturup e, akademik e, tarihçıları almak için bir an önce harekete geçmek mi? Yoksa o puanları e, biraz daha geç tutturup ama daha içeriği dolu, anlamlı dediğimiz gibi eserler üretmek mi kısmı o çelişkiyi yaşayanlar var tabii. E, farklı zorlukları olduğu için. E, ben tekrar bu indeksi dergilere dönmek istiyorum. Özellikle işte etki faktörü yüksek e, dergiler. Yani e, Yayın yaparken e, tamam yaptık, bitirdik. E, Birçok dergi var. impact Factory'ı yüksek. Bu dergilere nasıl ulaşılır ya da bu dergiler nasıl elenir? Ya benim çalışma bu. Şu dergileri e, hedef almalıyım kararına nasıl ulaşır bir akademisyen? Güzel bir soru. Ee, çok farklı yöntemleri var. Birkaç tanesinden bahsedeyim. Ben bu dergi seçimi için kedi metaforunu kullanıyorum. Bits oh. evet. kedi metaforu. Kedi ya. gibi yaklaşıyorum olaya. Yani kediler mesela kapalı kapıyı zorlamaz. Köpek olsa zorlar. Evet. <gülüyor> açık kapılardan geçer. Dolayısıyla Aha. açık kapılar bulmanız gerekiyor. Dergi seçiminde. Doğru. Onu da şöyle açık yapıyorum. Lazım. Açık kapıdan neyi kastediyorsunuz hocam? Şöyle yapıyorum bunu. E, bu ee, en son e, bir makalemiz var. Küresel değerler zinciri ve farklılık yönetimi üzerine. Bu makale interdisimler olduğu için çok zor bir derginin e, kabul etmesi. Çünkü küresel değerler zinciri çalışan arkadaşlar farklılık ve eşitlik çalışmıyor. Eşitlik çalışanlar küresel değerler zinciri çalışmıyor. Dolayısıyla iki grup birbiriyle Diyalog arasında içinde değil ve e, küresel değerler zinciri e, ba, konusunda yazı e, yazı basan e, dergiler farklılık konusunda yazı basmak istemiyor. Aha. Böyle bir sorun var. Şöyle yapıyorum. E, bunu açmak için ne yaptık? Editörlere kısaca mesaj atıyoruz. İlk önce bir dergi listesi oluşturuyoruz. Dergi listesini <gülüyor> de şöyle oluşturuyoruz. Yazımızın içinde zaten referanslandırdığımız yazıların basıldığı dergiler hı hı. bunu gönderebileceğimiz dergiler. O evet. dergiler içinde de farklı farklı oyunlar oynamak lazım. İşte bir e, sizin dekanınızın ne istediği önemli. Sizin ne istediğiniz önemli. Yök sistemi önemli. Ulakvim'de nerede mesela? Evet. Aslında herkes bu oyunun kurallarını biliyor. Onları açıp tek tek kontrol edip Uh -huh. uygun dergilere editörlere çok kısa mesaj atıyoruz. Diyoruz ki işte yazımızın başlığı bu. Özeti de aşağıda. 50, 50 kelime çok kısa bir özeti. Ne düşünürsünüz? Neyse ki şu ana kadar bir sürü editör hayır dedi. O hayırdan çok zaman kazanıyorsunuz. Evet diyen editörler şimdi bir tanesi evet dedi. Gönderin, evet. değerlendirelim. Ona gönderdik. Evet. Dolayısıyla kedi gibi yani. Kapalıysa kapı açmaya uğraşmıyoruz. Açık ve, olandan. Açık olandan ve yine kedi metaforu kullanıyorum. Dokuz cam en az. Ee, şöyle dokuz tane dergi sıralıyorum. Ondan sonra gönderiyorum birinciye. Reddedildiğinde ikinciye. Sonra üçüncüye. Yani reddi böyle doğallaştırıyoruz. Tamam, bu da güzel bir şey. Çünkü işin bir de psikolojik tarafı var. Hocam, o redler geldiğindeki psikoloji çok fena bir şey. Bir de böyle özeniyorsunuz, güveniyorsunuz çalışmaya. Yok canım, gelir buradan kabul deyip böyle pat pat <gülüyor> redler gelince çok evet. kötü. Ee... Tabii çok e, psikolojik olarak zorlayıcı bir süreç. Red dediğinde zaten e, kimin hoşuna gidebilir ki? Ayrıca başka şeyler de var, sorunlar da var. Mesela ben İngiltere'de bir göçmenim. Mustafa isminden gelen bir yazıyla William'dan gelen bir yazı aynı şekilde e, karşılanmıyor. Yani e, o kadar saf değilim bu editörlük oyununda. Evet. Kurumların e, nereden gönderdiğinin önem oluyor. Mesela bir sene Cornell Üniversitesi'nde çalışmıştım. Oradan gönderdiğim yazılar mucizevi bir şekilde red almadılar. Çünkü orada Cornell vardı öyle mi? Evet. Cornell olunca öyle oluyor. <gülüyor> Demek ki e, böyle etkiler var. Yani o itibar zaten sistemin içine sızmış durumda. Dolayısıyla sırf sizin yazınızdan da kaynaklanmayabilir. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Yazıyı yazmadan önce bu yazı nasıl satılabilir diye düşünerek işte Sorun da o olacaktı. Ee, bazen böyle e toplantılarda trikler üzerine konuşuyorlar. Yani özette şunu vurgulamalısın. işte özet işin Çok şu, şu kelimeler işte şu sayılar, rakamlarla konuşuyorsun vesaire. Sizin var mı böyle hani? Yani. Benim var evet. Ben makale yazarken sorumsal üzerinden gidiyorum. Yani bu makale ne işe yarar? Anlamlı bir dönüşüme değişime neden olur mu kurumsal olarak? yasal olarak eğer olmayacaksa nasıl oldurabilirim? Bunu makaleye başlamadan, hatta çalışmaya başlamadan önce düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman ben boşluk doldurmayı seven bir insan değilim. Neyi kastediyorsunuz boşluk doldurmaktan? Yani, yani akademik olarak mesela teorik olarak bu konuda çok az çalışma yapılmış. Biz de bunu bunu yaptık, bu boşluğu doldurduk. Hmm. Çünkü bana boşluk doldurmak çok anlamsız bir şey geliyor. Evdeki en büyük boşluk tuvalet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Akademik e, boşluk tuvalet. yani genelde evet. çalışmayanı çalışalım, yapılmayanı yapalım da orijinal bir şeyler sunalım eğilimi var. Haksız da değiller sanki ama. Orijinal bir şey sunalım ama orijinal şey ne işe yarayacak? Bir sürü gerçekten hiç yapılmamış şey var. Ve yapılmaması için ...binlerce neden var. Vay. O kadar çok neden var ki... ...bir sefer kaynak israfı. Biz... E, ...özel üniversitelerde dahi... ...kamu... E, ...şeyi kullanıyoruz... ...fonları. Yani sonuçta araştırma yapıyorsam... ...onların çoğu kamu fonlarından geliyor. Dolayısıyla benim... E, ...işe yaramayacak... ...bir araştırma yapma lüksüm yok. Bunu yapabilen... ...arkadaşlar olabilir... Yani sırf keyfi ve fevri bir şekilde yapabilir. Onlara bir şey demiyorum. Yalnızca benim stratejim sorumsallığa başlamak. Aha. Ve her zaman ben bunu bu editörlere nasıl satarım diye düşünüyorum. Çünkü o kadar zor ki benim alanım eşitlik. Eşitlik evet. çalışmaları. Şimdi editörler zaten imtiyazlı kesimden geliyorlar. Nedir imtiyazlı kesim? İngiltere. Mesela İngiltere'deki editörlerin çoğu üst sınıf ailelerde doğmuş. Beyaz erkekler. Evet. evet. evet. Şimdi e, İngiliz'de çok güzel bir lafı var. Hindiler e, şey o, e, oylama yapılsa Hı -hı. E, yeni yıla oy vermezler diye. Çünkü yeni yılda hindi kesiyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi İntiyazlı kesimden gelmiş bir editöre ben bunu nasıl satarım? Hı. Bu makaleyi. Ne düşünmek gerekiyor orada? Yani intiyazlı olduğunu düşünüp nasıl şekillendiriliyor makale? Neye göre? Ee, İfadeler mi? Konu oluşturuyor yani, mu? Mı? Aslında çok basit bir şey. Şimdi 4-5 kişi konuşuyorlar aralarında. Siz bu konuşmaya nasıl girebilirsiniz? İlk, i̇lk önce dinlemeniz lazım. Nelerden bahsediyorlar? Onu dinliyorum. Editörler nelerden bahsediyorlar? Editörler ne tür yazılar istiyorlar? Ondan sonra ona istinaden diyorum ki bakın eşitlik konusu bu istediğimiz dönüşümleri sağlayabilir. Eşitlik ve çeşitlilik. Yani buna huk deniyor. Kanca. Bir kanca bulmanız lazım. Onların istediği şeyle sizin vereceğiniz şey arasındaki bağ. Hı hı. Hı hı. Ama sizin tabii, gerçi e, şeyi sormak istedim de o yüzden böyle takıldım. Sizin o editörlerle iletişim kurma e, imkanınız var. E, hiçbirini görmedim ama e-mail üzerinden kuruyorum. E, Doktor hocam ben e, dan mezun olurken harika bir tavsiyede bulunmuştu. Demişti ki senin... E, İletişimde kalman gereken insanlar hiçbir zaman senin üniversitende olmayacak. Şimdi 20 kişiyi bul. Kendi alanında en iyisi. Hmm. Hepsine mesaj at. Ben bu alanda doktora mı yaptım? Dünyanın her yerinde olabilirler dedi. En çok etkilendiğin araştırmalarından 20 kişi. Hmm. Uğlanarak attım. Ve o 20 kişi hala benim network. Hmm. Evet. Ee, mesela sizinle hiçbir zaman... E, yüz yüze görüşme şansımız olmadı yazıdan oh, önce. Olmadı. Oh, olmadı. Oh, oh, oh, o da grev geldi. hocam bir türlü olmadı. Aynen, aynen. Ama mesela siz benim network'ümün önemli bir parçasısınız oh. her zaman. E, dolayısıyla yani bu e, iletişim e, yüz yüze olmalı, olmak zorunda değil. Evet. Ve e, her zaman ben tanımadığım insanların samimiyetine ve e, ee, nezaketine inanıyorum. Ne güzel? Bu konuda şanslısınızdır da ama belki de. Yok, kaba davrananları işaretliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Kedi gibi. Kedi, kedi bakın kedi, önemli kedi. bir şey. Kediye kötü davranın, bir daha gelmez yanınıza. Evet. Evet. O Onun evet. için kediler hep kendilerini iyi davranan insanların etrafında oluyorlar. Hı hı. Peki bu editörlere döndüm, imtiyazlı editörlere. Onların eserlerini, editörlük yaptıkları çalışmaları, dergileri takip etmek de bir şekilde koku almamız konusunda yardımcı olur mu? Nelerden hoşlanıyorlar, nelere dikkat ediyorlar, önem veriyorlar gibi? Kesinlikle. Editörleri takip edebilirsiniz. Editörlük editörlerin kısa yazıları oluyor dergilerin başında. Evet. Dergilerin geleceğiyle ilgili. Evet. Yazınızda ona gönderme yapabilirsiniz. Editöre yazdığınızda en son yazınızda bu konuyla ilgilendiğinizi söylemiştiniz diyebilirsiniz evet. mesela. Evet. Biz de bu konuda bir çalışma yaptık diyebilirsiniz. Evet. Veya çalışmaya başlamadan, makaleyi başlamadan önce hatta hedefleyebilirsiniz dergiyi. Evet. evet. Bir soru var, bu önceden de geldi, şimdi de ısrarla soruyorlar. Hayır ki soracağım yani, o soruyu sonradan geçmeyeceğim ama hemen geleyim o soruya. Şimdi bazen editörler düzeltme veriyorlar, tamam, gelip, tamam. red'den, redden vazgeçin, çok güzel yolda gidiyoruz, düzeltmeler geliyor. Ama yani görüyorum ben, adeta makaleyi tekrar yazıyorsunuz yani öyle bir düzeltme ki o, altın üstüne getirerek. Ve bazen de şunu hissedebiliyorsunuz. Ya bu benim olmaktan çıktı. Yani öyle bir hale geldi ki hevesim hevesim gitti. Benim yaptığım modeli eleştiriyor. Şu modeli yap diyor. Şu tekniği kullan diyor. Çok sıkı eleştiriler ve sıkı düzenlemeler. Ne yapmak lazım? Yani dergide değiştirmeyeceğimize göre diye düşünüyorum. Evet, ben de o zaman... gönderiyorum. Ama dördüncü e, revizyondan sonra bile reddedildiğim oldu. Yani şöyle bir e, yeni başlayan arkadaşlara umut vermek adına reddedilmeyi kabul etmek en önemli dayanıklılık göstergesi bu işte. en Başarının en büyük e, nedeni olacak. Benim mesela şu anda yazı, bir yazımın e, revizyona tabi olma olasılığı yüzde yirmi. Neden? Yani on yazı gönderiyorsam iki tanesi ancak... İlk denemede revizyon alıyor. Çünkü çok fazla sayıda yazı %70 oranında reddediliyor. %70 civarı reddediliyor ilk e, şeyde, ilk satmışında. Dolayısıyla öyle e, %20 oranında başarılı olmak normal yani. Aha, güzel. Peki e, yeni döneme gelecek olursak, yeni dönemde ee, bu sizin belirttiğiniz e, editörler, sizin bakış açınız ya da diğer e, network'ünüzdeki editörlerin. Yayınlara bakış açıları ne olur? Ne beklerler? Ne isterler? Eğilimleri ne yönde olur? Covid üzerine şu anda çok e, fazla sayıda çalışma yapılıyor. Onun üzerine yayınlar çıkacağına eminim. Aha. Bir de sosyal, ekonomik, politik sorunlar üzerine çok fazla özel sayı var. Mesela biz şimdi iki tane özel sayı yapıyoruz. Bir tanesi Organization Studies dergisi için. Evet. Ee, güvencesizlik ve farklılık üzerine. Hı hı. Ee, neoliberal sistemle, ekonomik e, liberalizmle iş güvenliği gitgide azaldı. Fakirlik yaygınlaştı ve görünürlüğünü kaybetti hı hı. birçok açıdan. Mesela bu süreçte birçok insan işsiz kaldı. Evet öyle. Daha önce yönetim organizasyon akademisyenleri bu konularla pek ilgilenmiyorlardı. Fakir insanlar ilgilerini çekmiyordu. Evet. Ama şimdi 20 milyon e, işsiz olunca Amerika'da tabii ilgilenmeye başlayacaklar. Hı hı. Yani bu sosyal sorunlara eğilen yazılar yazmamız gerekecek. Ve değerler çerçevesinde çalışmamız gerekecek. Çünkü katkımız daha önemli hale geliyor. O lüks ıı, akademisyenlik, iki tane değişkeni dans ettiren akademisyenlik artık ortadan biraz umarım yavaş yavaş kalkacak. Çünkü sizin, çok anlamsız sizin, yazılar var. No, sizin disiplininiz çok ön plana çıkacak sosyoloji hocam. Sosyoloji çıkacak, psikoloji zaten ıı, ön plandaydı. Yine o orada kalacak. Çünkü ıı, duygu, düşünce, beden, Bunların hepsinin kurama taşınması gerek. Evet, doğru. Ee, kurum, düşünce, duygu, beden. Bu, bunların e, ayrı ayrı çalışıyoruz farklı disiplinlerde. Bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani interdisipliner hatta transdisipliner çalışmalar göreceğiz umarım. Aha, evet. umur, umur Ama çok önemli engeller de var önümüzde. Mesela e, akademik çalışma sayısı arttı. İnanılmaz sayı da arttı. İrmeli bir şekilde arttı. Dergiler bundan tek kazanan kesim. Yani akademik e, yayın evleri, dünyanın en karlı kurumları. Bakarsanız mesela Elsevier, um, ondan sonra hmm. Palgrave, hmm. bu yayın evleri Sage, Evet. Aşırı başarılılar. Bunlar, bunların da nedeni bizim emeğimiz. Bizim eserlerimizi alıp bize parayla satıyorlar. Mesela daha yeni bir e, kitap bölümü yazdım. Kitabı bana bedava göndermediler. Kitap bölümü için de 35 termin istediler. Daha neler? Oh. <gülüyor> yani benim yazdığım bölümü bana göndermek için. Çok ilginç. Bu oh. iş modelinin değişmesi gerek açık bilim için çalışmamız gerekiyor. Şimdi Zeynep Aycan hocayla Koç Üniversitesi'nden bir tane özel sayı yapıyoruz. Uh -huh. Frontiers in psychology dergisi için. Orada liderlik sorunlarına bakıyoruz. Liderliğin ortaya çıkmasındaki sorunlar. O dergi açık bilim yapıyor. Ama bu sefer de derginin Masraflarını yazarların ödemesi gerekiyor. Çünkü kar güden bir dergi değil. Hı. Ama masrafları var. O zaman da yani da yeni, yeni bir model bulmamız gerekecek. Açık bilim yapabilmek için. Ee, benim hep arzu ettiğim konuydu bu. Acaba bunun ağırlığı artacak mı? Farklı disiplinlerle çalışmak. Yani işte... Ne bileyim tıptan hocalarla bir araya gelmek, mühendislikten belki bu işte nöro çalışmalar üzerinde bir araya gelmek. Muhtemel disiplinler çalışmalar daha artacak gibi düşünüyor musunuz? Art artması için çalışıyorum. Hı -hı. Sizinle yazışmamızda xenofobia'dan yabancı düşmanlığının artmasından endişe duyduğunuzu söylemiştik. Mesela onun için de çalışıyorum. Çinlilere karşı yabancı düşmanlığı artmaya başladı İngiltere'de, diğer ülkelerde. Onun için Çinli akademisyenlerle çalışıyorum. Ancak dayanışarak aşabiliriz bu sorunları. Mesela şu anda Çin'deki hastaneler üzerine araştırma yapıyoruz. WeChat kullanarak enfekte olmuş hastalar, doktorlar ve... Yönetim kadrosundaki akademisyenleri, yönetim kadrosundaki insanlarla görüşerek nasıl tıbbı insancıllaştırabiliriz diye bakıyoruz. Bunun için aslında yani sırf istememiz yetmiyor. Aktif olarak harekete geçmemiz gerek. Yani transdisipliner bir çalışma yapmak istiyorsak kalkıp sanatçılarla çalışmaya başlamamız lazım. Başka bir projede de yine... Sanattaki yeni sanat ve e, yönetim alanındaki yeni yöntemlere bakıyoruz. Acaba sanatta kullanılan araştırma yöntemleriyle yönetim alanında kullanılanlar bir şekilde örtüştürülebilir mi? Bunun için de e, mimarları seçtik. Ne güzel işte. Evet, mimarlarla ortak güzel. Evet. Güzel. Gelecek bu aslında. Çünkü kendi alanlarımız içinde o alan alanın eee zindanına kapatılmış gibiyiz. Tabii tabii. Alanın içini göremiyoruz. Dünyayı tanıyamıyoruz. İki alan birbirine çok şey öğretebiliyor. Benim en sevdiğim çalışmalardan bir tanesi getireden tiyatro sanatçılarıyla e, beyin ameliyatı yapan cerrahların beraber çalışması. Çünkü ikisinde de çok büyük bir performans özelliği var. Nasıl vücutlarıyla performans yapıyorlar? Hı hı. Hı hı. Tiyatroculardan e, beyin cerrahları öğreniyor. Cerrahlardan da tiyatrocular. Vücudun kontrolü, vücudun sunumu. Evet. Evet. Evet. Nefesler, hareketler. Aynen çok ilginç şeyler ortaya çıkabilir. Bu tür e, transdisipliner çalışmalara fon ayrılması gerekiyor daha e, yeni bir projeye başvurduk TÜBİTAK için. Orada da bana umut veren bir şey vardı. Yaygın etki soruyor artık TÜBİTAK. Mesela daha önceleri... Merhabalar, ee, iyi akşamlar. Ee, İngilizce İletişim Bölümünün e, webinar seminerinin ilkindeyiz. E, çok heyecanlı çünkü evet ilk seminer ama daha heyecanlısı. Çok değerli, çok sevgili hocam Profesör Doktor Mustafa Özbilgin konumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. Biraz beklettik. Ne olur kusura bakmayın. Öyle. Evet, demek ki, teşekkürler. Geç olsun güç olmasın. Evet. Hocam çok sağ olun ince davetiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. İyi, şey i̇yi ki katılın. Konuşma ilkine katılmış olmak da. Ayrıca güzel benim için. Çok teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok iyiyim hatta. Teşekkürler. Pandemiye rağmen. Harika. Çünkü evde güzel vakit geçiriyorsunuz. Ben takip ediyorum hocam. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zaman? Zaman aslında eski oranda bir fark yok. Yalnızca uluslararası seyahat sıkıntısı var ve arkadaşlarımı göremiyorum. Dışarıda yeme içme, sohbet kesildi ama zaten evde çalışıyordum genellikle. Araştırmalarımın çoğunu burada yapıyordum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 ee, sosyal mesafe, sosyal izolasyona çok kolay dönüşebiliyor. Evet. Sosyal dışlanmaya. Evet. Onun için e, akıl sağlığımı korumaya yönelik şeyler yapıyorum. İşte işime sarılıyorum. Yani o insanların da aslında işlerine sarılması bundandır. Ve Hı. yapacak şeyler yaratıyorum kendime. Gereksiz gereksiz. Mesela bulaşık makinesine bulaşıkları doldurmadan önce yıkamak gibi. <gülüyor> O ben de başladı Arkadaki hocam. Işte, da bir tane salatalık yetiştiriyorum. Oo. Benim o e, karantina salatalığım. Karantina boyunca o boya geldim. <gülüyor> Spor da devam ediyor hocam. Spor da yapıyorsunuz. Spor da yapıyorum. Spor zaten e, beden sağlığı için önemli. Çok fazla evde kaldığım için tek öğüne indirdim e, yemeğimi. Koşamıyorum artık dışarı çıkıp. Çünkü bir saat dışarıda kalmamız izin veriyorlar. Ama onda da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 Ben öncelikle şöyle 2020'lere pandemi öncesine doğru gelirken başladığımız süreçten bu yana nasıl değişti yani eserler içerikleri konuları yazım biçimleri vurguladıkları suslar şöyle bir genel değerlendirmesini pandemiye kadar nasıl evrildi alabilir miyiz sizden ne düşünüyorsunuz? Aslında um, Academy of Management Konferansları, toplantılarına bakarsak orada bunun e, ilk işaretleri verilmişti. İşte e, e, küresel sorunlar, küresel sorunlar ön plana çıkmaya çalış başladı yönetim organizasyon alanında. Küresel sorunlar derken bunlar çevre sorunları, göç, sağlık sorunları, eğitimde sorunlar, liderlik sorunları ve e, akademik management Kongresi toplantısında e, bunlara daha önem veren çalışmalar yapmamız gerektiği vurgulanmıştı. Ben oradan çok e, mutlu ayrılmıştım o toplantıdan. Bundan iki sene önce. Uh -huh. e, o zamandan bu zamana yine e, Avrupa Birliği'nde yine şeye bakarsak e, European Academy of Management, Avrupa Akademisi benzer çağrılar yaptı. Yönetim organizasyon alanında şöyle bir sorun var. Bazen e, kariyer amaçlı çalışma yapılıyor. Kariyer amaçlı çalışma yaptığınca e, bir değer çerçevesinde yapılmıyor. Bundan 10 sene önce bir yazı yazmıştım. E, şeyde yayınlandı. E, Academy of Management Learning and Education'da. İtibarla anlam arasındaki fark çalışmalarda. Bazı çalışmaları itibar edinmek için yazıyoruz. Evet. Bazıları da anlamlı ve etkili olduğu için.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 Evet. mesela netnografi um, evet. internet üzerinden yapılan etnografi yaygınlaştı ha. en son küçük um, Küçükaltan ve Arzu Açar'la biz akademik yalakalık çalışması yaptık mesela evet, evet. evet. evet. onu ha. internet üzerinden yaptık soru formları oluşturduk ve niteldi nicel değildi yani evet. şey zorlamadık insanları Likert Scale veya Likert evet. Ölçeği veya seçime zorlamadık Hikayelerini anlatmalarını istedik. Sonuçta Hı. elimizde böylece e, bayağı zengin, nitel veri oldu. Hı. Şu anda da bir çalışma yapıyoruz, el ne der diye. Onda da nitel ve nicel veri toplayacağız. Ya Aslında e, durumu uygun çalışmalar yapmak mümkün. Telefon kullanılabilir mesela. Böyle bir... kullanılabilir mesela değil mi hocam? <gülüyor> Evet. Ya. Hatta ben bir çalışmamda e, katılımcılardan o çalışma kurgusuna yönelik fotoğraflar çekmelerini istemiştim. Hmm. O da mümkün. Foto Alicitation evet. yapılabilir. Fotoğraf evet. analizi yapılabilir. Ama belki hani odak grup, Yok, odak grup da yapılabilir. Gene artık teknoloji mi? imkan tanıyor, değil mi? Ee, İmkanı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 Yani kediler mesela kapalı kapıyı zorlamaz. Köpek olsa zorlar. Evet. <gülüyor> açık kapılardan geçer. Dolayısıyla Aha. açık kapılar bulmanız gerekiyor dergi seçiminde. Evet. Da onu da şöyle açık yapıyorum. Lazım. Açık kapıdan neyi kastediyorsunuz hocam? Şöyle yapıyorum bunu. Ee, bu e, En son bir makalemiz var. Küresel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 Konusunda yaz, yazı basan dergiler farklılık konusunda yazı basmak istemiyor. Hı -hı. Böyle bir sorun var. Şöyle yapıyorum. Bunu aşmak için ne yaptık? Editörlere kısaca mesaj atıyoruz. İlk önce bir dergi listesi oluşturuyoruz. Dergi Hı -hı. listesini de şöyle oluşturuyoruz. Yazımızın içinde zaten referanslandırdığımız yazıların basıldığı dergiler Hı -hı. bunu gönderebileceğimiz dergiler. O evet. dergiler içinde de farklı farklı oyunlar oynamak lazım. İşte bir e, sizin dekanınızın ne istediği önemli. Sizin ne istediğiniz önemli. Yök evet. sistemi önemli. Ulakbim'de nerede mesela? Evet. Aslında herkes bu oyunun kurallarını biliyor. Onları açıp tek tek kontrol edip evet. e, uygun dergilere editörlere çok kısa mesaj atıyoruz. Diyoruz ki işte yazımızın başlığı bu.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 güveniyorsunuz çalışmaya. Yok canım, gelir buradan kabul deyip böyle pat pat <gülüyor> redler gelince çok evet. kötü. Tabii ee... çok e, psikolojik olarak zorlayıcı bir süreç. reddedilme zaten e, kimin hoşuna gidebilir ki. Ayrıca evet. başka şeyler de var, sorunlar da var. Mesela ben İngiltere'de bir göçmenim. E, Mustafa isminden gelen bir yazıyla William'dan gelen bir yazı aynı şekilde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 o itibar zaten sistemin içine sızmış durumda. Dolayısıyla sır sizin yazınızdan da kaynaklanmayabilir. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Yazıyı yazmadan önce bu yazı nasıl satılabilir diye düşünerek i̇şte üretiyorum. Sorun da o olacaktı. E, bazen böyle e, toplantılarda trikler üzerine konuşuyorlar. Yani özette şunu vurgulamalısın. İşte özet işin sihri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 Nasıl şekillendiriliyor makale? Neye göre? Ee, İfadeler mi? Konu? Yani, mu? Başlığı mı? Aslında çok basit bir şey. Şimdi 4-5 kişi konuşuyorlar aralarında. Siz bu konuşmaya nasıl girebilirsiniz? Hmm. İlk, i̇lk önce dinlemeniz lazım. Hmm. Nelerden bahsediyorlar? Hmm. Onu dinliyorum. Editörler nelerden bahsediyorlar? Editörler ne tür yazılar istiyorlar? Ondan sonra ona istinaden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 Kendi alanında en iyisi. Hı. Hepsine mesaj at. Ben bu alanda doktora mı yaptım? Dünyanın her yerinde olabilirler dedi. En çok etkilendiğin araştırmalarından 20 kişi. Tamam. Utanarak attım. Ve o 20 kişi hala benim network. Tamam, tamam. Evet. Ee, mesela sizinle hiçbir zaman... E, yüz yüze görüşme şansımız olmadı yazıdan olmadı. önce. Ama olmadı. Olmadı. o davet... Yani, o da grev geldi. Hocam bir türlü olmadı. <gülüyor> aynen, aynen. Ama mesela siz benim network'imin önemli bir parçasısınız her zaman. E, dolayısıyla yani bu e, iletişim e, yüz yüze olmalı, olmak zorunda değil. Evet. Ve e, her zaman ben tanımadığım insanların samimiyetine ve e,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 soru var. Bu önceden de geldi. Şimdi de ısrarla soruyorlar. Haydi ki soracağım yani. O soruyu sonradan geçmeyeceğim ama hemen e, geleyim o soruya. Şimdi bazen editörler düzeltme veriyorlar. Tamam. geliyor. Devden tamam. redden vazgeçin. Çok güzel yolda gidiyoruz. Düzeltmeler geliyor. Ama yani görüyorum ben e, adeta makaleyi tekrar yazıyorsunuz. Yani öyle bir düzeltme ki o. E, altın üstüne getirerek ve bazen de şunu hissedebiliyorsunuz. Ya bu benim olmaktan çıktı. Ya yani öyle bir hale geldi ki hevesim, nevesim gitti. Benim yaptığım model eleştiriyor. Şu modeli yap diyor. Şu tekniği kullan diyor. Çok sıkı eleştiriler ve sıkı düzenlemeler. Ne yapmak lazım? Yani dergide değiştiremeyeceğimize göre diye düşünüyorum. Evet, onu ama... gönderiyorum. Ama dördüncü e, revizyondan sonra bile reddedildiğim oldu.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 açık bilim e, için çalışmamız gerekiyor. Şimdi Zeynep Aycan hocayla Koç Üniversitesi'nden bir tane hmm. özel sayı yapıyoruz. Hmm. Frontiers in psychology dergisi için. Orada e, liderlik sorunlarına bakıyoruz. Liderliğin ortaya çıkmasındaki sorunlar. O dergi e, açık bilim yapıyor. Ama bu sefer de derginin Masraflarını yazarların ödemesi gerekiyor. Çünkü kar güden bir dergi değil. Hı. Ama masrafları var. O yani yeni bir model bulmamız mı? gerekecek. Açık bilim yapabilmek için. E, benim hep arzu ettiğim konuydu bu. Acaba bunun ağırlığı artacak mı? Farklı disiplinlerle çalışmak. Yani işte... Ni bileyim, tıptan hocalarla bir araya gelmek, mühendislikten belki bu işte nöro çalışmalar üzerinde bir araya gelmek, multidisipliner çalışmalar daha artacak gibi düşünüyor musunuz? Art, artması için çalışıyorum. Hı. Sizinle yazışmamızda xenofobiadan yabancı düşmanlığının artmasından endişe duyduğunuzu söylemiştiniz. Evet.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 Sanattaki yeni sanat ve e, yönetim alanındaki yeni yöntemlere bakıyoruz. Acaba sanatta kullanılan araştırma yöntemleriyle yönetim alanda kullanılanlar bir şekilde örtüştürülebilir mi? Bunun için de e, mimarları seçtik. Ne güzel işte. Evet, mimarlarla ortak Evet. Güzel. Gelecek bu aslında. Çünkü kendi alanlarımız içinde o alan, alanın e, zindanına kapatılmış gibiyiz. Tabii tabii. Alanın alıcını göremiyoruz. Dünyayı tanıyamıyoruz. İki alan birbirine çok şey öğretebiliyor. Benim en sevdiğim çalışmalardan bir tanesi İngiltere'de tiyatro sanatçılarıyla e, beyin ameliyatı yapan cerrahların beraber çalışması. Çünkü ikisinde de çok büyük bir performans özelliği var. Nasıl vücutlarıyla performans yapıyorlar? Hı hı. Tiyatroculardan e, beyin cerrahları öğreniyor. Cerrahlardan da tiyatro hı hı. tiyatrocular. Hı hı. Vücudun kontrolü, vücudun sunumu. Evet, evet, evet. Nefesler, hareketler. Aynen çok ilginç şeyler ortaya çıkabilir. Bu tür e, transdispliner çalışmalara fon ayrılması gerekiyor daha e, yeni bir projeye başvurduk TÜBİTAK için. Orada da bana umut veren bir şey vardı. Yaygın etki soruyor artık TÜBİTAK. Mesela daha önceleri yalnızca bilimsel katkı soruyordu. Şimdi paydaşlar sorulmaya başladı. Sizin yani en paydaş... başta şey aslında kendi çalışmalarınıza tercih ettik. Böyle kıyıda köşede kalmış el konular değil de e, toplum menfaat sunacak belki de e, konular. Değil mi? Aynen aynen. Bu beni sevindirdi. Çünkü burada da, İngiltere'de de var benzer bir sistem. Etkisi çok, çok önemli. Eskiden bundan beş sene önce bir makale, bir makalenin değeri yazının yani çalışmanın etkisine oranla dört kat fazlaydı. Şimdi etki dört kat daha değerli ulusal değerlendirmede bir makaleden. Yani ya yaptığınız çalışmanın etkisini gösterebilirseniz, yasaları değiştirmekte, de, kurumları değiştirmekte, de, <gülüyor> o bir makale yazmanızdan çok daha fazla getirir e, sağlıyor, gelir sağlıyor üniversitenize. Dolayısıyla kol sağlamada da bu çok önemli bir e, ölçü. Kesinlikle. işte e, paydaşlarla e, anlaşmakta, paydaşları projenin dizayn Düzen sürecinde, kurgulanmasında dahi dahil etmekte çok çok önemli fırsatlar var. Hı hı. Daha anlamlı çalışmalar yapabiliriz paydaşlarla çalışırsa. İnşallah. Ee, siz bana hep söylersiniz, e, grup çalışmasına, takım çalışmasına inanırım. Beniz e, o hep benim kulağımda küpe, ben de biraz böyle asosyal bir tip olduğum için e, çok zorlanırdım ve hep beni e, hoş etmişsinizdir, grupların içine dahil etmişsinizdir, e, emeğiniz çok üzerimdi, onu hemen söylemeden geçmeyeceğim. E, ne diyorsunuz peki? Yani buradan diğer akademisyenlere, e, yeni akademisyenlere, bu grup çalışmasından biraz bahseder misiniz? Bana verdiğiniz ilhamdan onlar da faydalansınlar. Neden evet, e, Ben. Birçok konuda eksik bir akademisyenim. Dolayısıyla e, her zaman öğrenmeye açım ve bazı yöntemler konusunda bilgim kısıtlı. Şimdi ben o yöntemleri kendi başıma öğrenmeye çalışsam bazıları bir sene sürecek eğitimini almam. Oysa o yöntemlerde etkin insanlarla çalışırsam veya o alanlarda ikimiz birleştirirsek alan konusundaki bilgimizi ...çok daha ilginç çalışmalar yapabiliriz. Mesela bir tane yazımız Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki LGBT grupların askerlikten ihraçıyla ilgiliydi. Eğer bunu söylerlerse LGBT birey olduklarını askerlikten atılıyorlardı. Söylemedikleri sürece asker olabiliyorlardı. Bunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik, e, kültürel, kurumsal sonuçlarına baktık. Ama her birimiz, e, ben e, sosyolojik perspektiften baktım. Bir arkadaşım psikolog, o psikolog olarak katıldı. Yönetimi başka bir arkadaşım taradı. Tarihi başka bir arkadaş taradı. 4-5 kişi o makaleyi yazdık. Kendi e, alanlarımızdan esinlenerek. Ve makale Amerika'daki e, LGBT katılımını... E, Ordu'ya destekleyen bir dönüşüme neden oldu. Yani delil olarak kullanıldı. Çünkü e, konunun uzmanları bir araya gelerek ciddi bir çalışma yapıp o, ve güven uyandırdı tabii bu haliyle. Kesinlikle ve iyi bir yerde yayınlandığı için e, o sıradaki insan kaynakları yöneticisine ulaştırabildik Ordu'daki. O da zaten delillerin arasına bunu da ekledi ki makale çok net bir şekilde gösteriyordu bunu şu anda o, o sırada uygulanan politikaların zararlarını Aha. işte bu tür e, çalışmalar yapmamız lazım yani en sevindiğim şey benim çalışmalarımın e, basılması değil Aha. basıldıktan sonra okunup değerlendirilmesi ve bir dönüşüme neden olması evet. yani dönüşüme neden olmayacaksa biz niye bilim yapıyoruz yani bizim bir şeyler bulup ııı e, Kurum kurgularını değiştirebilmemiz gerekiyor. Bunu da paydaşlarla beraber yapabiliriz. Ama siz şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Ve genelde çok sinirlendiğim bir nokta var. Şöyle diyorlar, Aa, tıpçılar tabii geliyorlar beşi bir araya, pat pat pat yılda bilmem kaç tane sayfa işi yayınlıyorlar. Olur o. E, mühendisler bile yani bu, bu değil şimdi az önce sizin söylediğiniz şey farklı bilgilerin bir araya farklı güçlü yönlerin bir araya gelerek mataryanın çıkması yoksa 5 tane mühendis aynı daldan bir araya gelerek sayfı işit üretiyorlarsa o zaman çok da haksız sayılmaz bu eleştiriyi yapan kişiler yanılıyor muyum? Ee, tamamen katılıyorum yani farklı alanlardan bir araya gelmek çok daha zenginleştirici oluyor ama şöyle bir şey var yönetim alanında özellikle bir tane fon konuşmasına gitmiştim. ESRC bizim TÜBİTAK gibi burada. Economic Social Research Council toplantısında şöyle bir şey söylediler. Bu fona sosyologlar başvurabiliyor, psikologlar başvurabiliyor, ekonomistler başvurabiliyor. Ve yönetim ve organizasyon akademisyenleri başvuruyor. En düşük başarı oranı kimde? Yönetim organizasyon akademisyenlerinde. Çünkü iki tanesi... Bir araya gelip bir tane fonu desteklemiyorlar. Ve <gülüyor> fonun başındaki arkadaş demişti ki, yani siz, sizin kadar birbirini <gülüyor> desteklemeyen başka bir alan olamaz. Sosyologlar birbirlerinin çalışmalarını geliştirmeye çalışıyorlar. Biz de <gülüyor> e, elimizde kılıç var. Herkes çok iyi biliyor. Herkes bilmediği şey konusunda da uzman. ...ve farklı bir sese asla izin verilmiyor. Çok farklı ses. Hocam çalışmalarını saklıyorlar. Evet. Yani mesela ne çalışıyorsun? İşte bir şeyler yazıyoruz. Bakalım nedir? Hani bilim, bilimi üretiyoruz. Neden saklanıyor o çalışma? Çalış hani hayır yayınlanana kadar... ...bilmiyorum saçma sapan bazı bir inançları mı var nedir bilmiyorum ama... ...çalışmalarını paylaşmayan akademisyenler var. Aslında büyük müthiş bir e, güvensizlik var... Ve bu güvensizlik bence bilimin mantığına aykırı. Yani e, intihal de olsa, e, yazın çalınsa da, haksızlığa da uğrasam. Yani ben bu, bunlar bana oldu. Olmasına rağmen ben güvenmeyi tercih ediyorum. Bu bir tercih meselesi. Çünkü güvenmeden ben bilgiyi paylaşamam. Bilgi paylaşmak benim zaten işim. Yani bilgiyi nasıl saklayabilirim ki? Ben akademisyenim. Öğrendiğim şeyi paylaşmam gerekiyor. Çok ee, İstediklerini yapsınlar. İntihal de yapabilirler. Başka şeyler Bir sürü öyle intihal vakasıyla karşılaştım. Hiç umursamıyorum. Kedi gibi yoluma devam ediyorum. Mesela evet. kediyi taklit etseniz size bakar mı? Hayır. Evet. Sen evet. işine bak der. Kuyruğunu sallar gider. Yani o kedi metaforu çok iyi. Bağımsız evet. özgür hareket edeceksin. Gruplar konusunda çok da temkinli değilim. Verimli çalışabildiğim insanlarla çalışıyorum. Ama benim maalesef çok kötü bir uyum var. Çok fazla grup çalışmasına giriyorum. Bazen çok inceliyor katkım. O zaman da gruptan çekilmek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten anlamlı bir katkı yapamadığım gruplar oluyor. Benim yapabileceğim şeyler kısıtlı dediğim gibi. Mesela intel çalışmalarda daha iyiyim. Eleştirel, gerçekçi yaklaşımda daha iyiyim. Ee, ondan sonra e, bu e, şeyde daha iyiyim. E, abdaktif yöntem yani abdaktif yaklaşım, dışa çekimsel yaklaşım. İndaktif, didaktif değil de tümden gelen, e, tümden gelim tüm memarın değil de daha çok veriyle çalışıp hı hı. veriden e, analize giden, <Gülüyor> bu dışa çekimsel yaklaşım. Daha yeni bir makale yazdık bu konuda Cihat Erbil'le. <Gülüyor> yayınlandı. Dışa çekimsel yaklaşım kullanıyorum. Bir de eleştirel gerçeklik kullanıyorum. Bu yöntem aslında çok kapsayıcı bir yöntem. Birçok takımla çalışabilirim bu yöntem ve yaklaşım sayesinde. Eleştirel gerçekliği biraz açar mısınız? Evet, eleştirel gerçeklik objektif-subjektif ayrımını öteliyor. Evet. <Gülüyor> nitel nicel ayrımını da öteliyor. Hem objektif hem subjektif gerçeklik vardır. Gerçeklik çok çeperlidir diyor. Hı -hı. Mesela e, siz görmüyorsunuz ama insanlar bir şeyin varlığına inanıyor. Ha -ha. O şey o insanlar için var. Ha -ha. Dolayısıyla eleştirel gerçekçilik, Hı -hı. gerçeklik yaklaşımıyla Hı -hı. o insanların, o insanlar için o şeyin var olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Ama bu demek değil ki o onun materyal olarak olmadığını reddediyorsunuz. Hem bir şey olmayabilir ama düşüncelerde var. Yani e, dolayısıyla gerçeklik evet. çok çeperli, çok katmanlı bir şey. Mesela sizin gerçekliğiniz kurumun gerçekliğiyle farklı olabilir. Sizin takımınızın gerçekliğiyle sizin evet. ailenizin gerçekliğiyle farklı olabilir. Evet. Sizin ülkenizin gerçekliğiyle farklı olabilir ki olur yani. Sonra da bilgisayar uyursuzluk mu yaşarız? <gülüyor> evet. Şöyle bir şey. pozitivist yaklaşımda tek gerçeklik var. Buldum. Ben buldum. Bak işte bu. Tamam. 3000 kişiye sordum. Bunu söylediler. Ama ben oradaki 3000 kişiye sorulduğunda 2999 kişi genellikle öyle söylemiş oldu diyelim en iyi ihtimali, o bir kişiyle ilgileniyorum. Çünkü benim amacım, bilimi insancıllaştırmak. O kişiyi hata olarak görmemek. Evet. evet. Yani bu bilim felsefesinden, e, felsefesine bir bakış. Yani ben bilimin, sosyal bilimin özellikle insanları kaya, taş gibi değerlendiremeyeceğini düşünüyorum. Biz atomlar değiliz. Evet. İtilip çekilemeyiz. Evet. Ve her birimiz çok farklı ve özeliz. De, herkes çocuğunu çok özel sanıyor falan. Ben o, de biraz o, o. insanlar için öyle düşünüyorum. O, o. o yüzden nitel öne çıktı galiba değil mi? Ben çok savunuyorum derslerimde de nitel çalışmaları. Herhalde en temel nedeni de bu niteli benim de savunmamın. Yani çok destekliyorum bu düşünce. Hem nitelin hem de e, bu dışa çekimsel, adaptif yaklaşımın ayrıca... E, Eleştirel gerçekçiliğin temelinde Hümanizm var Yani in, e, Pozitivizmin e, Sorunlarından bir tanesi de Ötekini reddetmesi Ötekini hata olarak görmesi Oysa Bütün toplum şu anda Ötekilerden oluşuyor Bakarsanız Hepimizi genelleyecek e, Hepimizi aynı çatıda Toplayacak şey az bu ötekileri görebilen, ötekileri, ötekiler arasında dayanışma olasılıklarını görebilen, kesimler arası dayanışmayı görebilen yaklaşımlara ihtiyacımız var. Dışlayıcı, indirgeyici çalışmalardan uzak duruyorum. Bu e, Aslında nicel çalışma kullanıyorum sıklıkla. E, en son makalemiz mesela nicel bir çalışmaydı ama nicel çalışmayı da yine insancıl Değerlerle yapmaya çalışıyorum. Nitelle destekliyor musunuz? Yoksa niceli... Şimdi nicel çalışmalar var. Ekonomist arkadaşlarla, ekonometrik yöntemler kullanarak yaptığımız bir çalışma var. Daha yeni. Ee, i̇nsanlar, e, yanlarında çalışan insanın e, maaşının kendilerinden yüksek olduğunu öğrendiklerinde nasıl hissederler diye baktık. Hane halkı çalışması şeyini kullanarak, modelini kullanarak. Tabii ki çok iyi hissetmiyorlar. <gülüyor> Ama bu konuda Elde delil yoktu ve bu aslında maaş farklılıkları çok büyük e, ekonomik sorunlara neden oluyor. Siz iyi hissetmezseniz verimliğiniz düşüyor, işe bağlılığınız düşüyor. Yani eşitsizlik aslında sağlıksız bir ortam yaratıyor. İşte bunu göstermek için. Dolayısıyla nicel bir çalışma yapsam da insan olarak kalmaya çalışıyorum. Ve şöyle yapıyorum, bunun da kıstası ne? Biz yönetim organizasyon çalışıyoruz ama bizim borçlu olduğumuz kesim, bilgiyi borçlu olduğumuz kesim yöneticiler veya sermaye sahipleri değil. Bizim bilgiyi borçlu olduğumuz kesim kamu, kamu, halk. Dolayısıyla ben halkı düşünerek daha çok çalışanların perspektifinden yönetime ve liderliğe bakıyorum. Oradan bakınca çok farklı şeyler görünüyor. Mesela adaletsizlikler, şiddet... Ee, nefret söylemleri. Çok farklı şeyler görünüyor. Aşağıdan yukarıya doğru bakıyorum yani. Çalışmalarında insancılaştırma için de bu gerekiyor. Bireye inmek ve o yukarıdan bakan yaklaşımdan uzaklaşmak. Nican hmm. ee, Nican nice, nice demişken hemen döneceğim. indeksi derdi. Sonra da şeyle ilgili çok soru hocam. Kitaplar, kitap bölümleriyle ilgili önerilerimize hmm. geleceğim de. Evet. Bu dergilerin nitel çalışma olmuş, nicel çalışma olmuş önemli mi? Yani nitel çalışmayı daha çok ağırlık veriyorlar itibarlı dergiler. Bak nitel çalışalım, son dönemlerde okuyla ya da nicelde şuna dikkat edersek daha kabur alır gibi. Var mı öyle yaklaşımlar yoksa yani. konunun temeli mi önemli? Ben kesinlikle yöntem e, fetişizminden uzak durmaya çalışıyorum. Yani yöntem bir amaç değildir, araçtır. Ne yapmak istiyoruz? Sorun ne? Bu soruna hangi yöntemlerle yanıt arayabiliriz? Sıf yöntemle de değil. Hangi yöntemlerle yanıt arayabiliriz? O soruna uygun yö yöntemin bulunması gerekiyor. Bazen e, doktora eğitiminden dolayı veya işte yapısal sorunlardan dolayı eğitim sistemindeki veya akademik liyakat sistemindeki bazı yöntemler daha revaçta görünüyor. İşte şey yapabiliyorum, structural equation modeling yapabiliyorum. Tamam bu gayet önemli ve doktorasını bitirmiş birisi için faydalı olabilir. Ama o yöntemle sınırlı kalırsan gerçekten çok sınırlı kalırsın dünyanın hmm. sorunlarını anlamakta. Birçok akademisyen kariyerini tek yöntem üzerine inşa ediyor hatta. Düşünün yani bir sürü soru için, bir sürü sorunsal için tek yöntem açıklayıcı olmaz. Evet. Dergilerdeki hakemler de buna bakıyorlar. Evet. Yani bu sorduğunuz soruyu bu yöntemle açıklayabilir misiniz? Dolayısıyla biraz daha Açık görüşlü ve geniş perspektifli bakmak gerek yöntem sorunsalına. Peki kitaplar, kitap bölümleri e, ne düşünüyorsunuz? Son dönem kitaplar ne olur? Yine aynı konular üzerinde mi döner? E, Makalelere yaklaşımımızdan daha mı farklı kitaplar, kitap bölümleri? Kitap yazmayı çok seviyorum. Bu mesela Covid döneminde... En hayıplandığım şeylerden bir tanesi bir tane e, Routledge için kitap yazıyorum Diverse dizilerine kendi başıma. Onu ilerletemedim çok fazla. Ee, bir türlü şey yapamadım. Neden? Yani. Makalelerden dolayı mı? Efendim? Makalelerden dolayı mı? <gülüyor> makale, biraz makalelerden dolayı. Makale deadline'ları ardarda arda geldi. Ve e, neyse ki elimde 12 tane makale vardı. 3 tanesi şu anda henüz gönderilmedi. Diğer dokuz taneyi gönderdik bu süreçte. Ona seviniyorum. Yani evet. en azından reddedilme sürecinde ilerliyor makaleler. Evet. Ama evet. kitaba mesela evet. çok üzülüyorum. Çünkü kitap benim yaratıcılığımı kullanabildiğim tek alan. Dergiler o kadar evet. e, sıkıcı ki, o sizin de söylediğiniz gibi, başladığım noktayla geldiğim nokta arasında çok fark oluyor. Ne kadar direnç göstersem de hakemlerin dediklerini uygulamak zorunda kalıyorum. Ve e, hakemlerin yanlış anlamalarını öngörmek de işte orada nasıl yanlış anladılar, bunu neden böyle yanlış anladılar diye düşünmek falan bayağı enerji sarf etmeme neden oluyor. Oysa bir kitapta daha büyük bir serbestliği içinde çalışıyoruz ama kitaplar da son zamanlarda hakemli hale geldi. Mesela en son e, bitirdiğimiz kitap 6 tane hakem yorum geldi. O kadar e, zor bir şekilde bitirdik ki Sage kitabını. Bayağı çalıştırdılar evet. bizi yani. Ama süreç bu. Bundan öğrenmeye çalışıyorum ve e, dayanıklılığımı artırmaya çalışıyorum. Ayrıca kitap Hı. konusunda biraz da yönetim organizasyon alanı kitaptan uzak duruyor. Daha az prestijli görünüyor. Oysa Fransa'da mesela Fransız Akademisi kitapları savunmaya başladı tekrar. Ve büyük e, kazançlar elde ettiler işte e, bu alanda. Kitaplar da ak e, akademik dergiler kadar değerli orada yayın olarak. Ne tür kitapları öneriyorlar? Yani birçok yazarın katıldığı ve farklı farklı e, bakış açılarını temel bir konunun üzerinde alan kitaplar mı? Tek yazarlı kitapla yani nereye gidiyor kitap? Kitap konusunda yine e, çok katmanlı şeyler var. Kitaplardan bazıları tek yazarlı kitaplar e, eğer bunlar teorik katkı sağlayabiliyorlarsa revaçta olan kitaplar var. Çok ilginç kitaplar çıkıyor sürekli. Ama tek yazarlı kitap yazmak da lüks bir e, şey. Bir sürü akademisyen için. Çünkü zamanımız yok. Evet. E, ders de veriyoruz. Başka evet. işlerimiz de var. Onun için yani makale üretmek daha belki kolay geliyor olabilir veya kitap bölümü üretmek daha kolay geliyor olabilir. Covid üzerine, diğer e, sosyal ekonomik sorunlar üzerine kitaplar çıkacağını düşünüyorum bu sıralar. Siz kapsayıcılıkla çalışıyorsunuz değil mi? Dahil etme, evet. kapsayıcılık evet. çevirirsek. O yeni dönemde bu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani olabilecek miyiz kapsayıcı? Kapsayıcılık konusunda aslında çok ilginç gelişmeler var. Mesela hepimiz şimdi evlere yıldık ve aile denen şeyin aslında ne kadar ciddi geçirtici bir şey olduğunu tekrar keşfettik. Ee, İngiltere'deki mesela boşanma oranları tavan yapacak. Türkiye'den de benzer sesler geliyor. Ayrıca daha olumlu bir şey kadın erkek eşitliği konusunda çok umutsuz bir durum vardı. Çok adaletsiz bir görev dağılımı vardı ev işlerinde. Kadınların mesela İspanya'da Amerika'daki çalışmalarda kadınların bunun pazarlığını yeniden yaptığı ortaya çıkıyor. Çok ilginç. Ve ev işlerindeki erkeklerin payını artırdıklarını görüyoruz. Mesela bu kriz... Frizi bir şekilde e, toplumsal cinsiyet açısından fırsata dönüştürmekte mümkün. Yeniden pazarlıkta. Evet, <gülüyor> evet, kesinlikle. Yani e, bunun için çalışmak gerekiyor tabi. E, kadınların her zaman mağdur, e, her zaman ezilen görülmesi yaklaşımı çok sevmiyorum. Bu konuda yeni e, birkaç yazı okudum. Aha. Çünkü kadınlar da kendi e, Seçimlerini yapıyorlar, kendi fırsatlarını yaratıyorlar. Bunları görmek lazım. Yani büyük dönüşümler var toplumsal olarak. Evet, evet doğru, haklısınız. Ben ee, en çok şeye e, endişeleniyorum bu kapsayıcılık konusunda. Mülteciler, göçmenler bu konular ön plana çıkacak. E, bakarsanız göç politikaları gitgide... Devlet politikalarının en önemli maddesi haline gelmeye başladı. Ülkeler arasında, Avrupa'da özellikle, Amerika'da da öyle. Ve aşırı sayıda ırkçı söylem ve politik üretiliyor. Göçmenlere karşı. Evet. İşte bununla mücadele etmek gerekiyor. Academy of Management Discoveries dergisi için özel sayı önerdik. Göç yönetimi üzerine. Bu dergide yalnızca Hı. abductif çalışma yayınlıyor. Başka yani indaktif, didaktif çalışma yayınlamıyorlar. Yalnızca evdaktif olması gerekiyor. Veri, veriden gelen e, dışa çekimsel çalışmalar yayınlıyorlar. Birkaç tane de e, şey yapmaya çalışıyoruz. E, yayın yapmaya çalışıyoruz. Göçmenler, mülteciler üzerine Türkiye'de. Bu, bu alanların e, önemli hale geleceğini, özellikle kapsayıcılık konusunda Önemli hale geleceklerini düşünüyorum. Çünkü bir kapsayıcılık endüstrisi oluştu. Bakarsanız, göç alanında mesela. Evet. evet. Birçok STK çalışıyor. Devlet kurumları var. Şirketler var, danışmanlık şirketleri var. Bir endüstri şeklinde çalışıyor. Bu endüstrinin koordinasyonu, Tanımların belirlenmesi, kapsayıcılığın yüzeysellikten çıkartılıp daha derin hale getirmesi için akademisyenlere rol düşüyor. En önemli rollerden bir tanesi de şu anda ıı, defisit model dediğimiz, yani eksiklik temelli bir model var. Göçmenler eksik olarak görülüyor. Ötekiler... Hı hı. Yani bu göçmen olabilir, kadın olabilir, yaşlı insanlar olabilir, engelliler olabilir. Eksik olarak görülüyorlar. Onlara yönelik eğitim programları vermek istiyor. Oysa ki onların potansiyeli yüksek. Eksik olarak değil, potansiyellerine ve insanlıklarına bakmamız lazım. Yani nasıl, biz bunları nasıl eğitip entegre ederiz yerine biz bu toplumun potansiyeline ulaşmasını nasıl sağlayabiliriz? diye bakmak lazım. Çünkü insan potansiyeli çok ilginç bir şey. Bizim sistemlerimize tabi tutarsak hem zaman hem de enerji kaybedeceğiz. Onun için mesela Yine insancıl yaklaşım yine oraya geldik. Yine insancıl yaklaşıma geldik. Kesinlikle, oradan yani başlıyoruz. Genoların... <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi gene indeksli yayınlarla ilgili soruya geldik. Bir oradan oraya geçiyoruz. Şura bakmayın ama. Olabilir. Ee, ne olabilir? Bu dergi çağrıların takip etmek ve bunları hedeflemek daha akılcı olabilir mi? Sorunuzun ilk kısmını anlayamadım maalesef bağlantı kesildi evet. buradan. Evet şey e, indeksli dergilerde yayın sürecin uzun zaman alabiliyor. Evet. E, bu nedenle özel sayıları oluyor orada oraya başvurmak oraya yayın göndermek daha akılcı olabilir mi? E, tabii ki her türlü stratejiyi deneyin. Yani Hah. ben öyle yapıyorum. Eğer bir özel sayı fırsatı çıkmışsa mutlaka gönderiyorum yazı. Orada eğer yazımız oraya uygunsa çok başarılı bir şey olabilir yani, girişim olabilir. Onun dışında özel sayı kendim üretmeye çalışıyorum. Benim çalıştığım olanlar çok kısıtlı olanlar. O alanların gelişmesi için kitap çıkartmamız gerek, özel sayı yapmamız gerek, kendimiz yazı yazmalıyız. Yani alana katkı nasıl yapabilirsek, o şekilde yapmaya çalışıyorum. İşte bu Academy of Management Discoveries dergisinde özel sayımız var. Şeyde var, Organization Studies de var. Birkaç tane şu anda, üç tane özel sayıya yazı gönderdik. Hem kendimiz özel sayı üretmeye çalışıyoruz, arkadaş gruplarıyla beraber çalıştığımız konuda. O da yapılabilir mesela, o da çok ilginç bir şey. Size fırsat sağlamıyor ama alandaki diğer insanlara... Olanak sağlayabilir sizin alanınızdaki. Onun için özel sayı önerileri verin dergilere. Bunu çok öneriyorum. Orada geri planını da görme fırsatımız olur. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Ee, yani daha fazla var ama aslında biraz da tekrara düşüyor sorular bizim konuştuğumuz konular. Ee, sizinle sohbet çok keyifliydi. Gene en yakın zamanda yapalım inşallah hocam. Buraya geldiğinizde üniversitede de o zaman e, COVID falan da geçmiş bitmiş olur. Ağırlamak evet. çok isteriz sizi. Ben de çok isterim. Teşekkür olur. ediyorum tekrar olsun. davet <gülüyor> ettiğimiz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kabul ettiğiniz için hocam. Baştaki teknik aksaklık içinde kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Geç olsun güç olmasın. Sağ olun. Sa Saygılar sevgiler hocam. Hoşçakalın. Teşekkürler, olun. iyi günler.